アラハンデル、オンラヤードンベマフレテル、エフステルンズインシェルンダンオナステルノルス。アラハンデル、オンサプトラジャクヨクトル、キメデサプトラムサ、オンラハンデルジオクトル。シャズルンエングゼル、アラハンキャラマヨーラランエングゼルセ。 Muhammed sallallahu aleyhi ve ssellem'in yoludır. Kardeşlerim bugünkü sohbetimiz konuşma adabı, beşeri münasebetlerimizde birçok meselelerin gündeme gelmesi ve bunların içinden bazı hal hareketler vardır ki kardeşliği zedleyen, kardeşlik ilkelerine ters düşen halklara kin, nefret tohumu eken. bir hasletten bahsetmek istiyorum. Tartışma ve çekişme üzerine bunun Müslümanlara verdiği zarar üzerine olacak inşallah. Tartışmacılık çok fenalık getiren aşağılık bir huydur kardeşlerim. Bunun etkileri de topluluklarda fertlerde görüldüğünden daha bariz bir şekilde kendini gösterir. Bir fert bir arkadaşıyla yalnız bir yerde veya baş başa tartıştığında, bundan dolayı içinin sıkılmasından başka bir etkisini görmez. Ama bir topluluğun içinde orada bulunan insanların duyacağı şekilde iki kişinin tartışması, o topluluğa ulaşmak üzere olan bazı iyiliklerin ulaşmasını engelleyici bir durumdur. Bu iki kişinin tartışmasına daha başkaları katılmasa ve tartışanların sayısı artmasa bile iyiliğin özelliği gürültüsü az olan yerlere gitmesidir. İyilik sahih kimseler olsa dahi kendisini sessiz bir şekilde karşılamayan toplulukların içine girmekten kaçınır. Tartışma İki çeşittir kardeşlerim. Birincisi övülen, teşvik edilen tartışma ki İmam Nebevi der ki Allah kendisine merhamet etsin. Eğer mücadele hak üzerinde durmak ve onu yerleştirmek için olursa iyidir. Eğer hakkın karşısına çıkmak için yahut bilgi sahibi olmaksızın tartışma yapılırsa kötü olurdu. Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlen çağır ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayeti elini de bilendir diyor. Nahl 125'te Yine Allah Subhanahu ve Teala bakın ne diyor İçlerinde zulmetmekte olanlara hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Ve biz ona teslim olmuş olanlarız. Ankabut suresinin 46. ayettir. Bakın yine Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle Firavun'a Hazreti Musa ve Harını gönderirken şöyle buyurur: İkiniz Firavona gidin, çünkü o azmış bulunmaktadır. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki o öyüt alıp düşünür ya da içtitirer korkar diyor. Ta ha 43-44'te. Evet kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'a、e、baktığımızda tartışma hakkındaki ayetlere baktığımızda Allahu Teala'nın daima yumuşak, hikmet ve öğüt dolu tartışmayı tavsiye ettiğini diğer tartışmaları ise kınadığını görürüz ikincisi ise kınanan tartışma Rabbimiz diyor ki insanlardan kime hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanın peşine düşer diyor haç 3'te Yine Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle, İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla gururla salınıp kasılarak bunu yapar. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağız diyor. Hac 8-9'da. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Dört şey her kimde bulunursa hal ismi münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıkltan bir huyl kalmış olur. Bunlar şunlardır kardeşlerim. Birincisi kendisine bir şey emanet edildiğinde hianet etmek. İkincisi söz söylerken yalan söylemek. Üçüncüsü söz verdiğinde sözün yerine getirmemek, dördüncüsü ise husumet zamanında haktan ayrılmak. Bunu bu haritede Kitab-ı İman'da bulabilirsiniz ve diğer Sünenler'de. Husumet ve içi boş tartışmalar sonucunda kavgaya girişmek dinimizce yasaklanmıştır. Yapılacak tartışmada Müslüman Karşıdakini rencide etmekten, onunla alay etmekten uzak duracağı gibi, tartışılan konuda haktan ayrılmayacaktır. Bu sadece husumet anında değil, hac gibi diğer ibadetlerde ve daha genel olarak bütün hayat içinde geçerlidir. Allah'ın Resulü diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve sühnam, hac bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda? Hacı farzeder, yerine getirirse, bilsin ki haşta kadına yaklaşmak, fısık yapmak ve kavgaya girişmek yoktur diyor. Evet kardeşlerim, tartışmalarda her insan hata da bulunabilir. Yanlış tarafı savunuyor olabilir. Bu hatayı itiraf etmek ve doğru olanı savunmak, onun değerini ve bilgisini düşürmez. Aksine, başkaları yanında onun değerini artırır. Bakın, geçmişe baktığımızda, bilgili olmadıkları konularda kendilerine sorulan herhangi bir soruda hiçbir eziklik duymadan "bunu bilmiyorum" diye biliyorlardı. Bunu itiraf etmeleri, onların tarihi yönünde sadece değerini arttırmıştır. Müslüman bu konuda Hazret Ali ait olduğu söylenen şu sözü kendisine perensep edinmelidir. Doğru, Hristiyan bir rahipten dahi gelse al. Hata, Müslüman kardeşinden dahi gelse reddet. Yani Müslüman doğrudur. Doğruluğun yanındadır ve onun temsilcisidir. Sözü kimin söylediğine değil, doğru olup olmadığına bakılır. Rabbimiz ne diyor? Biz peygamberleri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olmak dışında başka bir amaçla göndermemekteyiz. Küfre sapanlar ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele etmektedirler. Onlar benim ayetlerimi ve uyarılıp korkutuldukları azabı alay konusu edinirler diyor Keyif suresinin 56. ayetinde. bakın İbni Mesud ne diyor radıyallahu anh ilmi üç şey için öğrenmeyin aptal kimselerle tartışmak alimlerle münakaşa etmek ve onunla insanların yüzünü kendinize çevirmek için sözlerinizle Allah katındaki şeyi istemeyin çünkü bu daha sürekli ve daha bakidir onun dışındaki her şey yok olacaktır Evet kardeşlerim, boş ve saçma tartışmalara iten birçok neden vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır: Birincisi, gurur, kibir ve kendini beğenmişlik. İkincisi, ilim ve fazileti gösterme isteği. Üçüncüsü, Başkasının kusurunu ortaya çıkarma ve onu ezmeye çalışma. Dördüncüsü, kişinin hevasına uymaz. Evet kardeşlerim, İnsanların uyuşmazlık içine girmelerinin asıl sebebi, görüş ayrılıklarına düşmeleri değildir. Bilakis bunun en önemli sebebi, her görüş sahibinin kendi görüşünde ısrar etmesine yol açan hevadır. Arzulara kapılmışlığıdır. Bu durumda karşı tarafın görüşünün doğruluğu kesin bir şekilde ortaya çıksa da kişi kendi görüşünde ısrar eder. Bunun da sebebi kişinin kendi şahsını bir kefeye hakkı da diğer kefeye koymasından ve ta işin başında kendi şahsını hakkı karşı üstün çıkarma yönünü tercih etmesinden ileri gelmektedir. Evet. Tabi bu anlayan insana. Tartışma ve mücadelede, bakın Rabbımız ne diyor: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindeki ne rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. O iş başına geçti mi, ya da sırtını çevirip gitti mi? Yer yüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise fesadi, bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman, onu büyüklük gururu günaha sürükleyerek alıp kuşatır. Böyle sin'e cehennem yeter. O ne kötü yaratıklıdır diyor. Evet kardeşlerim, Bakara 204, 206. bakın Hazreti Ömer ne der Allah ona merhamet etsin bizleri de onunla birlikte haşr eylesin ilmi üç şey için öğrenip üç şey için terk etmeyin tartışmak övünmek ve alimlik taslamak için öğrenme istemekten haya zahidlik ve cehalete rıza sebebiyle de terk etme diyor Evet. İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir ki, bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor: "Kardeşinle minakasha etme, onunla kırıcı şekilde şaka etme ve ona yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma" diyor. Evet. Hey Resulülümmet, söze bak. Bizlerden sudur eden amellere bakalım. Evet. Aşağından bizden gelen bir rivayet deyse, bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor. Şüphesiz ki erkeklerin en sevimsizi, Allah'a en sevimsiz olanı, şiddetle düşmanlık yapan hasımdır diyor. Evet, sayılmış tüm rivayet diyor. Allahü Teala da kitabında bakın ne diyor. Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın diyor Mümin dörtte. Bilal bin Saad der ki, bir adamın inatla tartışmaya giriştiğini ve kendi görüşünden başkasını kesinlikle kabul etmediğini görürsen bil ki. bu artık tam bir iflasın içinde dir diyor. Tabiinden Müslüman bir yazar diyor ki, Allah ona merhamet etsin. Tartışmacılığı şeytanın kişiye yanaşmasına fırsat veren bir bilgisizlik olarak değerlendirmiş ve şöyle demiştir. Tartışmadan kaçın. Bu tartışma anı alim birinin bilgisizlik anıdır. Şeytan da işte böyle bir anda onu yanılgıya düşürmeye fırsat bulur, diyor. Evet kardeşlerim, İmam El-Evzai diyor ki, tartışmanın kalbine fitne sokanını, içinde kin uyandıranını, kalbini karartanını, konuşmadan ve tavırlarından veranın gitmesine yol açanını terk et. Evet kardeşlerim, Âlümler ne güzel nasihat ediyor değil mi? Bakın tartışma ve öfkelenmenin ilacı neymiş? Bir, korunmak. Malumdur ki korunmak ilaçtan daha iyidir. Öfkeden korunmak, sebeplerinden kaçınarak gerçekleşmesinden önce öfkeden korunmak ve her Müslümanın nefsinden temizlemesi gereken şu nedenlerle gerçekleşir. ki bir kişinin kendisini beğenmesi, övünme, gurur, kınanan hırz, uygunsuz şakalar veya eğlence ve bunlara benzer şeyler Müslümanın bunlardan uzak durması gerekir. İkincisi öfkenel öfkelenildiği zaman tedavi. Bu da dört şeyler ifade edilir. koğuşmuş olan şeytandan Allah'a sığınma, aptest alma, sinirli kimsenin oturarak, uzanarak, dışarıya çıkarak, konuşmayı keserek veya benzeri bir yolla üzerindeki hali değiştirmesiyle öfkesine sahip olmanın getireceği sevabı ve er geç aşırı öfkenin sonuna getireceği şeyi göz önünde getirmesiyle. Evet kardeşler, bunları yaparsak Allah'ın izni ile. Böyle bir belada da ne yaparız? Uzak kalırız. Bikirbin Ubedullah El Müzeni, yüksek derecelere sahip olanlar için, değişik takva türleri arasından, özellikle iki takva türünü seçmiş ve şöyle söylemiştir: Bir kimse yediği şeylere dikkat etme ve kızgınlığını önlemek konusunda takva sahibi olmadıkça. gerçek takvaya kavuşamaz demiştir evet kardeşlerim Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kardeşinle münakaşa etme ona kırıcı şekilde şaka yapma ve yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma evet evet Çünkü münakaşa kardeşliğin bozulmasına sebep olabilecek nedenler ortaya çıkarabilir. E bu tür zamanlarda şeytana fırsat vermemek için kişi sözlerine, vurgularına dahi dikkat etmelidir. Çünkü insanın ağzından çıkabilecek ansızın bir...